Balıkların hangi çeşitleri helaldir diye bir soru gelmiş efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Asılatü selamu ala Resulullah. Bizi izleyen herkesi saygıyla selamlıyorum. Hanefi mezhebine göre balıkların bütün çeşitleri helaldir. Evet. Yalnız bunlar bir hastalık nedeniyle ölmüş, suyun üstüne çıkmış ve şişmişlerse evet. onlar tabii sağlık açısından yenmez. Dolayısıyla adı ne olursa olsun yılan balığı dahil yani denizdeki balık cinslerinin tamamı e, helaldir. Diğer mezheplerde de balık cinsleri helaldir. Evet. evet. Sadece balık yani denizde değil gölde, ırmakta bütün balık cinslere helaldir. Helaldir, evet. yiyebiliriz. Evet. Teşekkür ederiz hocam.